Sizlere bugün hayalhanemin esas olarak ne için açıldığını ortak bir paydada, ortak bir bakış açısında toplamak istiyorum. Yoksa kardeşim bakış açısı çok acayip bir olay değil mi abi? Yani aynı şeye bakıyorsun, aynı yere gidiyorsun, aynı şeyi yiyorsun. Bir bakıyorsun adamda böyle Halis, Halis Harikalar diyarı çizilmiş, senin kafada kurtlar vaz çizilmiş. Yani birbirinden alakasız o kadar şeyler var ki aynı yere bakmana rağmen. Bizim burada abi Küçük Fındık diye bir yayla var. Biz arkadaşlarla çok sık gideriz küçük Erhan. Abi orada bir manzara var. Böyle orman örtüsünden oluşmuş. Elhamdülillah. Geçenlerde gittik abi. Ya böyle tam güllerin açtığı yere denk gelmişiz. Böyle aşağıda bir akarsu akıyor. Böyle tam neredeyse uçurumun kenarında masalar. Kardeşlerle semaverde çay içiyoruz. Böyle güller müller elhamdülillah. O esnada abi orayı idare eden... ...yaşlı bir amcamız, namaz vakti girmişti ona haber veriyor yani... telefon Müslüman Samsun'un. <gülüyor> abi o esnada... ...beni orada gezdiren bir tane yaşlı dayı, oranın köylüsü... ...oranın işte yönetiminde bulunmuş. Elhamdülillah yaşlı amcalarımız... ...abi tam geziyoruz, ben de yeşillik görünce var ya... ölüyorum böyle Zekeriya, bildiğin gibi değil. Ya ben bir açıldım, dedim ki abi bura ne dedim ya... ...cennetin sanki ufaltılmış hali buraya gelmiş dedim ya... ...kaç çeşit gül açmış, bilir misiniz abi küçük fındığı... ...böyle yeşillik... Dağlar bir yere bakıyorsun Rabbinin cemal isimlerinin tecellisi dedim. Bir yere bakıyorsun Rabbinin celal isimlerinin tecellisi. Yahudi dedim abi ne kadar şanslı ne kadar bahtlı insanlarsınız. Böyle cennet gibi yerde yaşıyorsunuz dedim. Et sorma yeğenim ben burada bir büyüğü devriyorum. Bana mısın demiyor diyor. <gülüyor> Ulan aynı yeşillik. Aynı ağaç. Aynı odun. Yani aynı eriği kopardık dalından yani. Abi bu bakış açısı çok tehlikeli. Yani amcam güneşi ayı havada asılı tutana kafa tuttuğunun farkında değil. Yani onun için de inşallah dua edelim. Ama şunu anlatmak istiyorum Sergen. Aynı yere bakıyorsun. Yani aynı konsantre olmaya çalışıyorsun Uğur. Ama bakış açısı abi birbirinden çok farklı. Bir zamanlar bizim bakış açımızı çalmak için... Komite komite toplanmışlar, biliyor musunuz abi o yılları? 1800 yılların sonu olabilir, 1900 yılların başı olabilir. Artık işin o kısmını siz araştırabilirsiniz. Ama bir dertleri vardı toplananların. Acaba bu yeni gelen neslin elinden Kur'an'ı nasıl alabiliriz? Acaba bunları nasıl imansız edebiliriz? Acaba bunları nasıl madde perest, havaperest, şehvet perest, yatak perest, hanım perest, iş perest, keyif perest, araba perest, teneke perest, madde perest yapabiliriz diye? İnanılmaz planlar kurmuşlar. Risale-i Nur'da okursanız özellikle 5. Şohada bu planları hat safhada göreceksinizdir kardeşlerim. Böyle plan kurulduğu bir evrede her köşeye Bedirhan küfür karanlıklarının efsane şekilde yayıldığı bir evrede birisi avucunu açtığında adeta çağrı ellerinde güneş ışığı tutar gibi 3-5 tane adam peydah olmuş ortaya. Kimileri bunlara Sparta kahramanları demiş. Küfrün bu kadar karanlık olduğu bir evrede sanki ellerinde güneş ışığı tutarcasına her yere ümitler vermişler. Ve lisanı halleriyle demişler ki kardeşlerim kahverengi odundan pembe çiçekler açıyorsa ümidinizi kesmeyiniz demişler. Bunların özellikleri. Bunlar bir yere ateş düştüğünde ateş düştüğü yeri yakar dememiş. Nereye bir ateş düşse? Benim de bağrımı aynı şekilde yakar demiş. Bediüzzaman Sayit Nursi'nin etrafına topladığı Isparta Kahramanları namıyla örülmüş bir kaleydi bu insanlar ağabeyciğim. Birisinin adı Zübeyir Gündüzar, Bir tanesinin Hüsrev. Birinin Mustafa Sungur. Birinin Hulusi. Bir tanesinin Ceylan Çalışkan'dı. Bir tanesinin adı Bekir Berk'ti. Nasıl bu yanan imanları kurtarabiliriz diye dertlenmiş bir avuç insan. Ellerinde ümit vaat edecek hiçbir şey yoktu. Ama inanmış bir avuç insandılar. Adeta onlara baktığında başka bir diyardan gelmiş başka bir baharın iklimini bu ümitsizlik diyarında nasıl bu kadar inanmışçasına ellerinde tutardı diye hayret ediyordu. Ve birileri bunlara Isparta kahramanları diyorlardı. Anadolu'nun en ucla köşelerini atmışlardı bu insanları neden biliyor musun? Bugün okuduğumuz eserler bizlere ulaşmasın diye. Anadolu'nun en ucla köşelerinde zaman Said Nursi isminde bir insan yaz kardeşim dedi. İki oldular. Ertesi gün üç oldular. Şimdi Milyon oldular. Bu eserleri ilk okuduğumda ilk şaşırdığım şey beni nasıl tanıyorlardı acaba bu insanlar? Çünkü aramızda neredeyse 100 yıl vardı bu insanlarla. Çünkü Risale-i Nur'da okusam benim yarama bir merhem sürüyordu. nereye okusam sanki anahtar kilit ilişkisi gibi benim içimdeki bütün boşlukları dolduruyordu. Isparta kahramanları diye anıyorlardı bu insanları. Hayalhanem neden açıldı? Bu eserleri eline almış, bu eserler eline geçmiş. Ve inanmış 3-5 tane gençtik. Bu eserler elimize geçince dayanamadık. Ve dedik ki Mersin'deki ballardan daha çok kardeşlere ulaşamadıkça bize rahat uyku rahat döşek yok arkadaş dedik. İnanmış birkaç genç daha hayalhanemi açan. Ellerinde sadece bu eserler vardı. Kur'an'ı tefsir eden bu eserler. Yürekleri yangın yeri. içleri sürekli köz köz ateşti. Ama gelenler darılıp yanlış anlaşılmasın diye... Hep bir tebessüm elbisesi diktik. Hep bir tebessüm elbisesi takındık Mehmet kardeşim. Çünkü bu kadar yaman imana aldırış etmemek ancak firavun meşrepli bir yürek ister kardeşim. Bu kadar yanan imanlara. Bugün okuyacağım ders Risale-i Nur talebeleriyle alakalı hususi bir ders. Biliyorsunuz bugüne kadar çok genel dersler yaptık. Ama belki biraz ağır olabilse de hakkınızı helal edin bu kardeşinize başta peşin peşin. Risale-i Nur talebesi ve bizim yaptığımız Risale-i Nur hizmeti ne demek? Bununla alakalı inanılmaz önemli yani benim hayatımı değiştiren bir ders abicim. inanılmaz önemli bir ders. Ve Üstad Feyzi abiye şöyle sesleniyor Onur. Feyzi kardeşim. Sen Isparta vilayetindeki kahramanlara benzemek istiyorsan tam onlar gibi olmalısın. Benzemenin şartı Muhammed abi. Benzemenin şartı Ersin. Aynen onlar gibi olabilmek. Peki nasıldı bu Isparta kahramanları kardeşim? İçlerinde bir Bekir Berk vardı. Belki yüzlerce, belki binlerce Risale-i Nur'un hüküm altına konulmak istediği davaya ücret almadan gitmişti. Ve gittiği bir evrede tren tam durması gereken yerde durmamıştı ve Bekir Berk bir dava kaçırmak üzere. Trenin durmamasına dahi aldırmadı. Önce daktiloya attı, sonra çocuğunu attı. Sonra kendisi atladı trenden. Bir amacı vardı. Bu hakikatler bugün sana ulaşsın diye o günde o davaya ulaşabilmekti. Kimlerdi Ömer abi Isparta kahramanları? Kimler? İçlerinde bir Zübeyir gündüzak vardı kardeşim. Bir gün eve geldi Uğur. Evde masaya oturdu. Tam sürahiye uzandı. Kaldırdı kaldıramadı. Sürahiyle beraber yere düştü. Hiç Allah için koşturup bu kadar yorulduğun oldu mu Sergen? Hiç sürahi kaldırabilecek gücün kalmadı oldu mu arkadaş? Sürahi ile beraber yere düştü. İçeriden sürahinin sesini duyan kardeşler Rıdvan koşturdu. Zübeyr abi Zübeyr abi diye. Elini uzattı dur dercesine ve bir cümle. Korkma kardeşim. Ruh asude. Korkma kardeşim ruhum huzurlu. Holdingler içinde ruhu huzursuz olanlar Ruh huzurlu olunca bedenin gücüne dahi ihtiyaç kalmıyormuş. Kimler de Isparta kahramanları özgür. Feyzi kardeşim sen Isparta vilayetindeki kahramanlara benzemek istiyorsan tam onlar gibi olmalısın. Şimdi bir hikaye giriyoruz. Abiler dikkat burada mı? Çok önemli bir kurgu yapacağız. Film çekeceğiz abi. Hapishanede neredeyiz? Hapishanedeyiz. Hayal ediyor musun kardeşim? Tefekkür inanılmaz bir ibadet. Bir saat bu tefekkür... Bir yıllık nafile ibadetten hayırlı düşün çok önemli yani. Hapishanede Allah rahmet eylesin Özgür. Mühim bir şey kim var Özgür? Şey. Ve mürşit kim var abi? Bir mürşit ve cazibedar bir nakşi evliyasından bir zat. Nerede idersin? Hapishanedeyiz. Kim var abi hapishanede? Bir şeyh var Murat abi. Bir mürşit var ve nakşi evliyasından cazibedar. Yani ne demek cazibedar abi? ...keşif gösteren, keramet gösteren değil mi? Bunlar insanları çok cezbeden şeyler. Böyle hapishane ortamında bu üç zat var. Dört ay mütemadiyen, dört ay aralıksız Mehmet, Risale-i Nur'un elli altmış şakitleri içinde... ...başka kim varmış Bedirhan? Risale-i Nur'un elli altmış şakitleri içinde celp kerhane sohbet ettiği halde... ...celp kerhane ne demek biliyor musun Özgür? Kerametler, keşifler bildiğin gibidir. Havada uçuşuyor yani. Sohbet ettiği halde yalnız bir tek şakirdi bir hikayeyi baştan alıp devam edeceğim. Neredeyiz abi? Hapishanedeyiz. hapishanedeyiz. Kaç ay boyunca hapishanedeyiz Bedirhan? Dört ay boyunca. Peki o şehirlerden kimler var içeride Hüseyin? Şeyh var. Bir mürşit var. Bir de Nakşi Evliyasından cazibedar bir zat daha var. Doğru mu? Peki Muhammed abi Risale-i kaç kişi var? 50-60. Böyle bir atmosferde... 4 ay mütemadiyen aralıksız sohbet ettikleri halde yalnız bir tek talebeyi 50 60'tan bir muvakkaten yani geçici olarak kendilerine çekebildi. Olay anlaşıldı mı amdi? Unutmayın senaryoyu bir yere bağlayacağız. Mütebaketi, yani o geri kalanı o cazibedar şeyhe karşı müstahni kaldılar. Neden ama sebebi var. Risale-i Nur'un yüksek kıymetler hizmet-i imaniyesi. Hizmet-i imaniyesi Furkan. Hizmet-i imaniyesi onlara kafi olarak kanaat veriyordu. Bak abi. İbadetler ikiye ayrılıyor. Birisi ibadeti ameliye. Doğru mu? Yani oruç, namaz, zekat vesaire ibadetler. Diğeri de ibadeti imaniye. Neden Risale-i Nur talebeleri o kadar keşif ve keramet olmasına rağmen 50-60'ından yalnız bir tanesi geçici olarak gidip daha sonrasında geri döndü Fatih. Bunun sebebi onların bulundurmuş olduğu iman hizmeti yani bir nübüvvet yani bir peygamberlik mesleği onlara kanaat ettiriyor ve kafi geliyordu. Sebep o şakitlerin gayet keskin kalp vasiretleri şöyle bir hakikati anlamış ki ne kadar efsane değil abi mektup? Şöyle bir hakikati anlamış ki. Risale-i Nur ile hizmet ise imanı kurtarıyor. Bedirhan Risale-i Nur ile hizmet ne yapıyormuş? İmanı kurtarıyor. Şehlik ise velilik. Yani velayet mertebeleri kazandırıyor. Özgür fark ne? Risale-i Nur ile hizmet iman kurtarıyor. iman kazandırıyor. Velilik, şehlik ise velayet mertebeleri kazandırıyor. Şimdi bunun farkına ona gireceğiz. Bir adamın imanını... Kurtarmak ise... Ne dedim abi? Bir adamın imanını kurtarmak... On mümini... Velayet derecesine çıkarmaktan daha mühim... Ve daha sevaplıdır. Çok önemli bir anekdot geçeceğim. İstidradi. Şehlik velayet kötü... Sakın öyle anlamayın. Dersi çok yanlış anlamış olursunuz. Ama Risale-i Nur'un hizmetiyle onun kıyasını yapıyoruz. Ve devam ediyor üstad. Çünkü iman... Saadeti ebediyeyi kazandırdığı için... Bir mümine küreyi arz kadar bir saltanatı bakiyeyi yani dünya ve kainat kadar bir sonsuz saadeti temin ederken velayet ise müminin cennetini genişletir. İman kurtarmak hiç o payeyi elde edemeyecek bir adama sonsuz bir dünya verirken erhan velilik ise zaten olan bir cennetini genişletir. Parlatır. Bak abi şimdi bir örnekle bütün mesele çözülecek. Dikkatler burada mı? Çok önemli. Şimdi bak Muhammed abi, biz elli kişi bir lokantaya yemeğe gittik. Tamam mı abi? Abi bir yemişiz lokantada. Kuzu çevirmeler, pastırmalar, sucuklar. Kaç kişiyiz abi? elli kişi. Yani yemedik, tatmadık, hiçbir meze bırakmadık. Tamam mı abi? elli kişi. Sen de varsın abicim. elli kişi lokantada da yedik, içtik, çayımız, sodamız, suyumuz buyumuz. En son tatlımız kaldı. Tamam Muhammed abi? Şu köşede de bir tane küçük bir kardeşim oturuyor. Beş gündür ne yemek yemiş ne su içmiş abi. Yani açlıktan öldü ölecek. Soru geliyor Uğur. Bizim ellimizin tatlı yemesi mi daha önemli? Yoksa onun bir kuru ekmek yiyip hayatını kurtarması mı abi? İşte iman hizmeti sonsuz hayatını yok etmeye adım atacak bir insana... O kuru ekmeği verip sonsuz bir cehennemde yanmasını engellerken velayet mertebesi işin son lokmasındaki tatlı olurup cennetini biraz daha genişletiyor. Örnek anlaşıldı mı abi? Tam anlaşıldı değil mi? Size hayalhanemin ne yaptığını anlatmaya çalışıyorum. Bunun için kıyas yapıyorum. Velayet kötü mü? Sakın böyle anlamayınız. Ama Risale-i Nur'la kıyasını yapıyorum. Sebep bir adamı sultan yapmak. On neferi paşa yapmaktan ne kadar yüksekize. Abi biz genelde rakamlarla ölçeriz bir şeyleri ama rakamlar her zaman iyiliğin alameti değildir. Mesela sana bir tane Lamborghini mi vereyim abi on tane bisiklet mi? Bir Lamborghini değil mi? Çünkü onu satıp bisiklet fabrikası bile açabilirsin. Demek ki o bir tane olmasına rağmen daha pahalı ve daha kaliteli olduğundan on tane bisiklete tercih edilmiş oldu. Rakamlar her zaman önemli olmuş olsaydı Allah bir olmazdı. Bak burada da çok önemli bir mesele var. Bir adamı sultan yapmak. Aklına kanuni sultan Süleyman'ı getir abi. Dünyanın dörtte üçüne hükümran olmuş bir payitahtı kurmuş bir sultan. Bir adamı sultan yapmak, on neferi paşa yapmaktan, on tane sokullu paşadan ne kadar yüksek ise öyle değil mi Erhan? Bir kanuni düşün, on tane sokullu düşün. Ne kadar küçük kaldı yanında. Bir adamın imanını kurtarmak, yani onu sultan yapmak. 10 tane adamı veli yapmaktan daha sevaplı bir hizmettir. Tabi bizler abi genelde neye alışıyoruz Zekeriya? O bir tane dayı varmış, uçuyormuş, hemen gidelim falan. O bir tane adam varmış, işte arka cebinden altın kağıt çıkarıp havalarda atıyormuş falan, oraya uçalım gidelim. Bir gün İzmir'de Mehmet Fırıncı abiyi iyi dinledim abi. Tam yanıma bir tane abi geldi, böyle hafif kırık. Bırak dedi. Buyur abi dedim. Bu mübareğin elini nasıl öperiz diyor. Yani öyle bir söylüyor, elini kesecek yani. Dedim abi sen onun anlattığını anladın mı dedim. Abi hiç anlattığını anlamamış. Yani onun davasının yanında olmadıktan sonra özgür kardeşim. Onun elini öpsen kafasını yesen yani ne fayda edecek? Bir gün da bir tanesi geliyor. Diyor ki biliyorsun abi doğuda seyda derler. Diyor ki yahu seyda hele bir tane keramet göster görelim diyor. Üstad diyor ki abi. Kardeşim biz Kur'an'ın alıyız Mücevherat dükkanında balon bulunmaz diyor. Soruyorum. Ben burada uçsam kabrine ne faydam var Ömer abi? Uçsam hemen ayağa yapışırsın değil mi? <gülüyor> Mesela burada yani ifşa etsem desem ki yahu bizim Bedir abi var ya aslında duvarlardan gezen şöyle bir evliyadır falan. Ulan Bedir abi bile kendini bir şey sanar der. Lan Özgür kalk lan ben oturacağım. <gülüyor> lan, atar yapar. Der ki ulan benim bu halıda ne işim var falan. Klimayı yanıma getiririm falan. Yani insan bu velilik, keramet. Bak bunlar haktır ve bunlar vardır. Ama ben diyorum ki ...kabrine bir faydası var mı acaba? Tam dengede anlaşılıyor değil mi abi? Çeramet vardır, velilik bunlar haktır yani. Ama bizler işin hakikatine inmeden abicim... o adam uçuyormuş. İşte bir gün kulağındaki kılı atmış, apartman dikili... ...öyle biz var ya. Ya meseleyi abartabildiğimiz kadar abartıyoruz. Böyle içime okudu, dışime okudu. Geçen buraya bir tane kardeş geldi. Abi ateistlerin en çok sorduğu soru nedir? Allah kendinden büyük taş yaratabilir mi? Doğru mu? Ateistlerin en çok sorduğu soru. Üniversiteli kardeşlerim belir değil mi abi? Dedim ki ya ben de şu dersi hazırlamayı düşünüyorum. Abi işimi mi okuyorsun diyor. Lan oğlum bana günde yüz tane ateşte... Abi bırak sen işimi. <gülüyor> Lan, <gülüyor> Lan oğlum. Ya bebelikten bu... Busu... Abi bırak sen nasıl ya. <gülüyor> ya kendi kaşınıyor yani. Diyeceğim ulan çık elli iki kat diye atla tutacağım diyeceğim. Yani, en son olacak. Abi çok ilginç ya. Yani kürsüdeki adamın normal olabileceğini anlayamıyorlar yani. Normal ya. Şu kitapları her gün okumaya çalışan... Bunun yanında Kur'an-ı Kerim ve hadis okumaya çalışan. Normal bir adam yani. yani neden böyle bir, bu kadar büyütüyor? Bir tanesi aramış abi. Abisi futbolcu mu neydi arkadaşın? Alo Mehmet abi şöyle böyle abim sakatlandı hemen dua et falan. Hangi dizi dedim sadece? Telefonu sür dedim sadece. <gülüyor> <gülüyor> ya baba bu ne ya? Ulan imanımızı kurtarmaya çalışan. Bununla beraber bu genç kardeşlere anlatmaya çalışan. Üç beş tane eski hayatı gayrimeşru meşru adamlarız yani. Ulan eski hayatımı bir anlatacağım adam yanındadır bir ya. <gülüyor> Bu kadar yani. E bunları okumak için uçmak, kaçmak falan öyle bir şey gerekmiyor abiciğim. Normal ehli sünnet ve helal dairede kalmaya gayret eden, Kur'an-ı Kerim'in ve hadis ilminin yanında Risale-i Nur tefsirinde okumaya çalışan her insan abi oku rica ediyorum üç dört ay anlamazsan gel başıma çal kitabı ben razıyım ses etmeyeceğim. Şahit misin Muhammed abi? bu kadar basit bir olay yani ama nasıl büyütüyoruz değil mi abi uçmosül lazım kaçması lazım yani çok ilginç şu dersleri almasak abi meseleleri kardeşimize de zarar verecek hale getireceğiz düşünsene yani böyle bedir abi bir gün bir keramet, abi ayağına yapışalım yalayalım çöre bunu falan Ya yani çok ilginç haller olacak yani mesela e peki iman ne kainata neden geldin cenab Allah'ın esmasının o zarflardaki masufları okuyabiliyor musun? kainata geliş amacın nedir? peygamberlik besleği nedir? peygamberin hayatı nedir? acaba hiç bir siyerde yok o, yok o yok o yok ya iman olmadıktan sonra yedi ceddiniz evliya olsa kar etmeyecek kabirde doğru mudur abi? etseydi efendimiz öz amcası ebu talib ettirirdi ben efendimizin öz hanımıya ya ayşe seni dahi kurtaramam dediğini duyunca Dedim ki birader selamın aleyküm alayınza. Ben kendi imanımı ve inşallah kardeşlerimin de imanına vesile olabilmeye çalışmayı ha, ömrümü aladım dedim. Hanımına ya sen kimsin amdi ben kimim? Ama rica ediyorum konuşmalara başlayın. Adama diyorum ki abi namazın var mı? Dedesi şıkmış onu öğreniyor. Yedi ceddi evliyaymış. Babaannesi ters taklayla şey yapıyormuş tavaf ediyormuş. İşte hanımı süper namaz kılıyormuş. Dedesi böyle süper ya abi sen namaz kılıyor mu yani? Konu bu yani. O kadar alışmışız ki abi sanki onların bizi kurtarabileceğine inanıyoruz. İman olmadıktan sonra işin akıbeti sonsuz cehennem. Bu yüzden de Risale-i Nur'un mesleği iman kurtarma mesleğidir. İşte bu dakik sırrı senin Ispartalı kardeşlerin bir kısmının akılları görmese de umumun keskin kalpleri görmüş ki benim gibi, üstad kendine diyor abi, benim gibi bir çare, abi tasvire bakar mısın? Benim gibi bir çare, günahkar bir adamın arkadaşlığını evliyalara, belki de eğer bulunsaydı, müçtehitlere dahi tercih etmişler. Bir çare, günahkar. Nasıl tasvirler ya? Şurada birine desem ki, kardeş bir çare günahkarsın diye belki kavga ederiz yani. Tasvire bakar mısın kardeşim? Benim gibi bir çare günahkar. Üstadın tasvirine bak. Sonra diyorlar ki niye seviyoruz? Ah üstadım. Ya bütün şairler sana aşık olmuş. Ya da tüm şiirler bana seni hatırlatıyor. <gülüyor> Böyle bir insan bir çare günahkar deyip. Bu hakikate binaen. Bu şehre bir kutup. Bir gavs-ı azam gelse. Yüzyılda beş on tane gelen insanlar. Bir kutup. Bir gavs-ı azam gelse. ...seni on günde velayet derecesine çıkaracağım dese... ...sen Özgür Risale-i Nur'u bırakıp onun yanına gitsen... ...Isparta kahramanlarına arkadaş olamazsın. Neden hayal hanem? Neden hayal hanem açtık biliyor musun Özgür? Dünyada sahip olduklarımız bizim sahibimiz olmasın diye açtık.